59. konunun devamı Bizim bildiğimiz olağanüstü delil ve hüccetleri de bilmiyorsunuz İşte bu yüzdendir ki sizden biriniz hakkıyla ve halis niyetle bu dine girerse bizden daha üstün olur Bunları dinleyen Sürsani Allah ile yemin verdiriyorum bana doğrusunu söyle beni kandırmaya çalışmıyorsun değil mi deyince Halit bin Velid Allah'a yemin ederim ki sana doğruyu söyledim Bu konuda Allah Teala vekilimiz olsun dedi bunun üzerine Cerce, başındaki miferi attı ve Halit'le beraber İslam ordusuna katıldı ve Halit, ebana İslam'ı öğret dedi, Halit onu çadırına götürdü, yıkanması için ona bir testi su getirildi, sonra birlikte iki rekat namaz kıldılar, Rum ordusu, Cerce'nin Halit bin Velid'e gidişini gördüklerinde bunu bir harp taktiği zannederek saldırıya geçtiler, Müslümanları bulundukları yerlerden geri çekilmeye zorladılar, bunun sonucunda koruyucu birlikler dışındaki tüm Müslüman askerleri yerlerini terk ettiler. Koruyucu birliklerin kumandanı Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrime ile Haris bin Hişam'dı. Halit de Cerce atlarına bindiler. O sırada Rum askerleri de Müslümanların arasına dalmışlardı. Müslümanlar haykırarak saldırıya geçtiler. Bu saldırı karşısında Rumlar İslam mevzilerini terk ederek eski yerlerine çekilmek zorunda kaldılar. En nihayet Halid bin Velid Müslümanlara genel hücum emri verdi. İki ordu bir anda kılıç kılıca geldiler. Halid ile Cerce gündüzün başlangıcından güneşin batışına yakın zamana kadar çarpıştılar. Müslümanlar öğle ve ikindi namazlarını ima ile kıldılar. Cerce ağır bir şekilde yaralandı ve şehit düştü. Allah'a ancak Halid ile beraber kıldığı iki rekat namazla gitti.